Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onlara melekleri indirseydik, ölüler onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp önlerine getirseydik bile, Allah'ın diledikleri dışında onlar yine de inanmazlardı. Ama onların çoğu bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Ancak Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde sen, onları uydurdukları yalanlarla baş başa bırak ki, ahirete inanmayanların kalpleri o yaldızlı sözlere kansın, ondan hoşlansınlar ve onlar işleyecekleri suçları işlemeye devam etsinler. Size kitabı açıklanmış olarak indiren Allah iken, ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, onun gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Öyleyse sen sakın kuşkuya düşenlerden olma. Rabbinin sözü, doğruluğun ve adaletin bir gereği olarak yerine getirilmiştir. Onun sözlerinin gerçekleşmesini engelleyecek kimse yoktur. O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Eğer yeryüzünde bulunanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar, zanna uymaktan ve tahminde bulunmaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. Kuşkusuz Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bildiği gibi, doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yiyin. Allah, zaruret durumunda kalmanız dışında, yasaklamış olduğu şeyleri size açıkladığı halde, niçin üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yemiyorsunuz? Kuşkusuz birçok kimse bilgisizce, kendi tutkularına uyarak insanları saptırıyorlar. Gerçekten senin Rabbin, sınır aşanları en iyi bilendir. Açık ya da gizli. Günahın her türlüsünden uzak durun. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Çünkü bu kuşkusuz yoldan çıkmaktır. Ancak şeytanlar dostlarına sizinle tartışmaları için fısıldarlar. Eğer onlara uyacak olursanız bilin ki, o takdirde siz de Allah'a ortak koşanlar gibi olursunuz. Ölüyken kendini dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürümesi için kendine ışık verdiğimiz kimsenin durumu, karanlıklar içinde bulunan ve oradan çıkamayacak olan kimsenin durumu gibi olur mu? Bununla birlikte, inkar edenlere yaptıkları yine de güzel görünür. Böylece biz, her kentte, Oranın suçlularını önderler kıldık ki, Orada planlar yapsınlar. Oysa onlar kendilerine karşı planlar yaparlar ama, Bunun bilincinde değillerdir. Onlar kendilerine bir ayet gelince, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri, Bize de verilmedikçe asla inanmayacağız derler. Allah elçiliğini kime vereceğini en iyi bilendir. Bu yüzden suç işleyenler, çevirdikleri hile ve entrikalardan dolayı Allah tarafından bir aşağılanma ve şiddetli bir azaba uğrayacaklardır. Allah, kimi doğru yola ulaştırmak isterse, onun kalbini İslam'a açar. Kimi saptırmak isterse, onun da kalbini sanki göğe yükseliyormuş gibi daraltır ve sıkıştırır. İşte Allah, inanmayacak olanların üzerine böylece pisliği çökertir. İşte bu Rabbinin doğru yoludur. Kuşkusuz biz, öğüt alan bir toplum için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında barış ve esenlik yurdu onların olacaktır. O yapmış olduklarından dolayı onların koruyucusudur. Allah onların hepsini bir araya toplayacağı gün, Ey cinler topluluğu! insanları doğru yoldan çıkarmak için çok uğraştınız diyecektir. Onların insanlar arasındaki dostları ise, ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve böylece bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık diyeceklerdir. Allah da diyecek ki, Allah başka türlüsünü dilemedikçe, sizin durağınız içinde sürekli olarak kalacağınız ateş olacaktır. Gerçekten Rabbin çok bilge olan, Çok iyi bilendir. İşte böylece biz, işledikleri günahlardan dolayı zulmedenlerden bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınız konusunda sizi uyaran elçiler gelmedi mi diye sorduğunda, onlar kendi aleyhimize tanıklık ediyoruz diyeceklerdir. Böylece dünya hayatı onları aldatmış ve inkarcı oldukları konusunda kendi aleyhilerinde tanıklık etmişlerdir. Gerçek şu ki Rabbin, halkı habersizken haksız yere kentleri yok etmez. Onlardan her birinin yaptıkları işlere göre dereceleri olacaktır. Şüphesiz Rabbin, onların yapmakta olduklarından habersiz değildir. Rabbin, kendi kendine yeten, ve rahmet sahibi olandır. O dilerse sizi yok eder, ve sonra da, daha önce sizi başka bir halkın soyundan getirdiği gibi, aynı şekilde sizin yerinize de dilediğini getirir. Size vaat edilen mutlaka gerçekleşecektir. Şüphesiz siz bunu engelleyemezsiniz. De ki, Ey kavmim, elinizden geleni yapın, Kuşkusuz ben de yapacağım. Yakında dünya yurdunun sonunun kime ait olacağını bileceksiniz. Gerçek şu ki, zulmedenler kurtuluşa eremezler. Onlar Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a da pay ayırıp, kendi zanlarınca bu Allah'ın, bu da ortaklarımız olan putlarındır demişlerdi. Ancak ortakları için olan Allah'a ulaşmazken, Allah'a ait olan onların ortaklarına ulaşıyordu. Ne kötü hüküm vermekteler. Ve yine onların ortakları, ortak koşanların çoğuna çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse sen onlardan ve uydurmakta oldukları yalanlardan uzak dur. Onlar kendilerince demişlerdi ki, Bunlar dokunulması yasak olan hayvanlar ve ekinlerdir. Bu yüzden onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Bunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlarda vardır ki keserken üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. Bütün bunları Allah'a iftira ederek yaparlar. Uydurdukları bu iftiralardan dolayı Allah onları cezalandıracaktır. Yine dediler ki, bu hayvanların karınlarında olan yalnızca bizim erkeklerimize aittir, eşlerimize ise haram kılınmıştır. Bununla birlikte eğer yavru ölü doğacak olursa, o zaman onlar da buna ortak olurlar. Allah bu nitelemelerinden dolayı onları cezalandıracaktır. Kuşkusuz o çok bilge olan, çok iyi bilendir. Çocuklarını hiçbir bilgiye dayanmaksızın öldürenlerle, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerini Allah'a iftira ederek haram sayanlar ziyana uğramışlardır. Bunlar sapmışlar ve doğru yolu da bulamamışlardır. Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, hurma ağaçlarını, ürünleri çeşitli ekinleri, zeytinleri ve narları birbirine benzer ve benzemez biçimde yaratan O'dur. Bunlardan her biri ürün verince ürününden yiyin ve hasat günü de hakkını, zekatını, sadakasını verin ve israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyacak ve yününden döşek yapılacak olanları da yaratan odur. O halde Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. 8 eş koyundan 2 keçiden 2 de ki o 2 erkeğimi yoksa iki dişi mi yahut da o iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kılmıştır? Eğer söyledikleriniz doğruysa bana bu konuda bilgi verin. ve deveden 2 sığırdan 2 de ki o iki erkeğimi yoksa iki dişiyi mi, yahut da iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kılmıştır? Yoksa siz Allah size bunları emrettiği zaman tanık mıydınız? Öyleyse insanları bilgisizce saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Kuşkusuz Allah, zalim toplumu asla doğru yola ulaştırmaz. De ki, bana vahyedilenler arasında, ölü, Akan kan yahut pis olan domuz eti veya Allah'tan başkası adına kesildiği için murdar olan hayvandan başka yasak olan bir şey bulamıyorum. Bununla birlikte kim çaresiz kalırsa başkasına saldırmamak ve sınırı aşmamak üzere bunlardan yiyebilir. Çünkü Rabbin çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Biz Yahudi olanlara tırnaklı hayvanları haram kılmıştık. Aynı şekilde biz, sığır ve koyunun sırtlarında veya bağırsaklarında bulunan yahut da kemiğe karışan yağlar dışında iç yağlarını da onlara haram kılmıştık. Bu bizim isyanları yüzünden onlara vermiş olduğumuz cezadır. Çünkü biz doğru sözlüyüz. Sonra eğer seni yalanlayacak olurlarsa de ki, Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir bununla birlikte onun azabı da suçlular toplumundan geri çevrilemez. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ortak koşardık, ne de bir şeyi haram kılardık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanlamışlardı. Ama onlar sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki, yanınızda bu konuda bize açıklayacağınız bir bilgi var mıdır? Yoktur çünkü siz bu konuda zanna uymaktan ve tahminde bulunmaktan başka bir şey yapmamaktasınız. De ki, kesin kanıt sadece Allah'a aittir. O dileseydi elbette hepinizi doğru yola ulaştırırdı. De ki, Allah'ın bunu yasakladığına tanıklık edecek tanıklarınızı buraya getirin. Ancak onlar her şeye rağmen yine de tanıklık edecek olurlarsa sen onlarla birlikte bulunma. Ayetlerimizi yalanlamış olanların ve ahiret gününe inanmayanların tutkularına uyma. Çünkü onlar Rab'lerine başkalarını denk tutmaktadırlar. De ki, Rabbinizin size neleri haram kıldığını anlatayım. O size, kendisine herhangi bir şeyi ortak koşmanızı, annenize ve babanıza kötü davranmanızı, açlık korkusuyla çocuklarınızı öldürmenizi, Oysa sizi de onları da besleyen biziz. Açık ya da gizli kötülüklere yaklaşmanızı, haklı durumlar dışında Allah'ın kutsal kıldığı cana kıymanızı haram kılmıştır. İşte Allah size aklınızı kullanmanız için böylece öğüt vermektedir. Rüşt çağına ulaşıncaya kadar yetimin malına en güzel olanın dışında yaklaşmayın. Adalet gereği ölçüyü ve tartıyı tam yapın. Bununla birlikte biz bir kimseye ancak gücünün yeteceği yükü yükleriz. Görüş belirttiğiniz zaman yakınınız olsa bile yine de adaletli davranın. Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. İşte Allah size düşünüp öğüt almanız için böylece öğüt vermektedir. İşte benim dost doğru yolum budur. O halde ona uyun, ve sizi benim yolumdan ayıracak olan yolları izlemeyin. Allah size sakınmanız için öğüt vermektedir. Sonra iyilik yapana iyiliği tamamlamak, her şeyi açıklamak, doğru yola ulaştırmak ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı verdik ki onlar Rablerine kavuşacaklarına inansınlar. İşte bu da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. O halde ona uyun ve Allah'tan korkun. Belki size merhamet edilir. Biz bu kitabı, kitap ancak bizden önceki iki topluluğa, Yahudilere ve Hristiyanlara indirilmiştir. Bizse onların bu öğretilerinden habersizlik ya da bize de kitap indirilseydi, biz onun gösterdiği doğru yola onlardan daha iyi uyardık, dememeniz için indirdik. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, bir yol gösterici ve bir rahmet gelmiştir. Öyleyse Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Onlar ille de kendilerine meleklerin, ya da bizzat Rabbinin gelmesini, yahut da Rabbinden bir takım işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Ancak bilsinler ki, Rabbinden bir takım işaretlerin geleceği günde inanmak, daha önceden inanmamış, ya da inancında bir hayır kazanmamış kimseye bir yarar sağlamaz. De ki, bu halde bekleyin, kuşkusuz biz de beklemekteyiz. Dinleri konusunda ayrılığa düşenlere, ve böylece gruplara ayrılanlara gelince, sen onların bu tutumlarından sorumlu tutulacak değilsin. Onlar hakkında karar vermek Allah'a aittir. Gerçekten de O, onların yapmış olduklarını, hesap günü onlara bildirecektir. Kim iyilikle gelirse, ona bunun 10 on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, hiçbir haksızlığa uğratılmadan, sadece işlediği kötülüğün karşılığı kadar cezalandırılacaktır de ki bana gelince kuşkusuz Rabbim beni dost doğru yola sağlam bir dine Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine ulaştırmıştır o ortak koşanlardan değildi de ki namazım da ibadetlerim de hayatımda ölümümde alemlerin Rabbi olan ve hiçbir ortağı bulunmayan Allah'a aittir. Bana söylenen budur. Bu yüzden ben, kendine Allah'a teslim edenlerin ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi ondan başka Rabb mi arayacağım? Herkes sadece kendi işleyeceği günahtan sorumludur. Çünkü hiç kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz, Rabbinize olacaktır. O zaman O, size ayrılığa düştüğünüz şeyleri bildirecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdikleriyle sizi denemek için, kiminizi derece bakımından, kiminizden üstün kılan O'dur. Kuşkusuz Rabbin cezalandırması çok çabuk olandır. Bununla birlikte O, çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Araf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Mim, Sa'd Bu, sana indirilen bir kitaptır. Ondan dolayı kalbinde hiçbir sıkıntı olmasın. Amaç, onunla uyarman, ve inananlara öğüt vermendir. Rabbinizden size indirilene uyun. Ama onu bırakıp başka koruyucuların ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Biz nice kentleri yok etmişizdir. Onlara azabımız ya gece yatarlarken ya da öğle uykusundayken gelmiştir azabımız kendilerine geldiğinde söyledikleri söz, biz gerçekten zalim kimselermişiz demekten başkası olmadı. Hiç kuşkusuz biz, hem kendilerine elçi gönderilenleri, hem de gönderilen elçileri sorguya çekeceğiz ve elbette onlara bilgimiz altında gerçekleşmiş olan her şeyi anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değildik. O gün tartı gerçek olacaktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, onlar da ayetlerimize haksız olarak karşı çıkmalarından dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Ant olsun ki biz, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için yaşama imkanları sağladık. Buna rağmen, ne kadar az şükrediyorsunuz. Andolsun ki biz sizi yarattık, sonra size şekil verdik ve sonra da meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar İblis dışında secde ettiler. O ise secde edenlerden olmadı. Bunun üzerine Allah ona, ben sana emrettiğimde secde etmekten seni alıkoyan nedir? dedi. O da, ''Ben'' dedi, ademden daha iyiyim. Çünkü sen beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın.'' Allah buyurdu, ''Madem öyle, in oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslama hakkın yoktur. Çık git, zira artık sen aşağılıklardansın.'' İblis dedi, ''O halde bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar süre ver.'' ''Allah, sen süre verilenlerdensin.'' dedi. İblis dedi, ''Madem ki beni azdırdın, o halde ben de senin doğru yolunun üzerinde onlar için pusuya yatacağım ve onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Böylece sen onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın.'' Allah buyurdu, ''Yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık.'' Ancak onlar arasında sana uyacak olanlara gelince, ant olsun ki ben sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Ey Adem! Sen ve eşin, ikiniz de cennette yerleşin. Dilediğiniz yerden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Sonra şeytan, o ana kadar farkında olmadıkları ayıp yerlerini onlara göstermek için, ademle Havva'ya, Rabbiniz o ağaca yaklaşmanızı sırf melek ya da ölümsüzlerden olmamanız için yasakladı diyerek onlara fısıldamış ve gerçekten de ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diyerek onlara yemin etmişti. Böylece o yalan sözlerle onları yönlendirmiş oldu. Ancak onlar ağacın meyvesini tadar tatmaz kendilerine ayıp yerleri göründü ve üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi diye seslendi. O zaman onlar ey Rabbimiz biz kendimize yazık ettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kuşkusuz ki biz kaybedenlerden oluruz dediler. Allah buyurdu birbirinize düşman olarak oradan inin. Çünkü yeryüzü belli bir süreye kadar sizin için bir barınma ve geçinme yeri olacaktır. Artık orada yaşayacak, orada ölecek ve yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız. Ey Adem oğulları! Biz size hem ayıp yerlerinizi örtecek giysi hem de süslenecek elbise indirdik. Ama takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu Öğüt almanız için Allah'ın indirmiş olduğu ayetlerdendir. Ey Adem oğulları! Şeytan ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için giysilerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Kuşkusuz biz şeytanları inanmayanların dostları yaptık. Bu yüzden onlar ne zaman bir kötülük yapsalar, biz atalarımızı bu işi yapar bulduk ve Allah da bize bunu buyurmuş derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Bilmediğiniz şeyi Allah'a karşı nasıl söylersiniz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her namazda bütün varlığınızla O'na yönelin ve içinizden gelerek samimi bir şekilde Ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir kısmını doğru yola ulaştıracak, diğer bir kısmının üzerine ise sapıklık gerçekleşecektir. Çünkü bunlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine koruyucu edinmişlerdir. Üstelik kendilerini doğru yolda sanmaktadırlar. Ey Adem oğulları! Her mescide çıkışınızda zinetlerinizi giyin. Yiyin, için ama israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı zinetleri ve güzel rızıkları yasaklayan kimdir? De ki, bunlar dünya hayatında inananlar içindir. Kıyamet gününde de yalnız onlar için olacaktır. işte biz, bilen bir toplum için, Ayetlerimizi böyle ayrıntılı açıklıyoruz. De ki: Benim Rabbim ancak açık ya da gizli bütün kötülükleri, günah işlemeyi, haksız yere saldırıyı hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediklerinizi söylemenizi yasaklamıştır. Her toplum için belirlenmiş bir süre vardır öyle ki süreleri dolunca onu ne bir an geciktirebilirler ne de bir an öne alabilirler. Ey Ademoğulları! Size içinizden ayetlerimi anlatacak elçiler geldiğinde, kim kötülükten sakınıp kendini düzeltirse, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlara ve onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, İşte onlar ateş halkı olacak ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Allah hakkında yalan uydurandan ya da ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Onlar, kitaptaki payları kendilerine ulaşacak olanlardır. Sonunda elçi meleklerimiz canlarını almak üzere yanlarına geldiğinde Allah'tan başka tapmakta olduklarınız nerededir? diyecekler. Onlarsa, bizi bırakıp kayboldular diyerek karşılık verecekler. Böylece onlar, inkarcı olduklarına dair, bizzat kendileri tanıklık edecekler. Bunun üzerine Allah onlara, o halde sizden önce ateşe girmiş olan cin ve insan topluluklarına siz de katılın diyecektir. Her topluluk cehenneme girdikçe yandaşlarına lanet edecektir. Sonunda hepsi orada bir araya geldiklerinde, sonrakiler öncekiler için Ey Rabbimiz bizleri doğru yoldan saptıranlar işte bunlardır. O halde sen onlara ateşten iki kat azap ver diyeceklerdir. Allah da zaten her biriniz için iki kat azap vardır. Ama siz bilmezsiniz diyecektir. O zaman öncekiler sonrakilere demek ki sizin de bize bir üstünlüğünüz yokmuş. Öyleyse yapmış olduklarınızdan dolayı azabı tadın diyeceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlara ve onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, göğün kapıları onlara asla açılmayacak ve onlar halat iğne deliğinden geçmedikçe asla cennete giremeyeceklerdir. İşte biz suçluları böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde ateşten bir yatak, ...ve ise bir örtü olacaktır. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince, ...ki biz kişiye ancak gücünün yettiği yükü yükleriz, ...onlar cennet halkı olacaklar ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Biz orada onların kalplerinde kinden yana ne varsa hepsini gidereceğiz... Altlarından da ırmaklar akacaktır. İşte o zaman onlar, övgü bizi bu nimetlere ulaştıran Allah'adır. Eğer o bizi bu nimetlere ulaştırmasaydı, biz kendimiz asla ulaşamazdık. Kuşkusuz Rabbimizin elçileri bize gerçeği bildirmiş diyecekler. Onlara, işte bu yapmış olduklarınıza karşılık, mirasçısı olduğunuz cennettir diye seslenecektir. Cennet ehli cehennem ehline biz Rabbimizin bize vaat ettiğinin gerçek olduğunu gördük. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğinin gerçek olduğunu gördünüz mü diye seslendiğinde onlar evet diye cevap verecekler. O zaman içlerinden bir çağırıcı Allah'ın laneti insanları Allah'ın yolundan alıkoyan ve onu kötü göstermeye çalışan ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun diye seslenecektir o zaman her iki grubun arasında bir perde olacaktır. Araf üzerinde de her iki grubu simalarından tanıyacak olan bir takım insanlar bulunacaktır. Henüz cennete girmemiş olan ama ona girmeyi uman bu insanlar, öncelikle cennet ehline, size selam olsun derler. Ancak bakışları cehennem ehline doğru yönelir yönelmez onlar, Ey Rabbimiz! Bizi şu zalim toplulukla birlikte bulundurma, derler. Araftakiler, simalarından tanıyacakları bir takım adamlara, zenginliğiniz ve büyüklük taslamanız size burada hiçbir yarar sağlamamış. Cennettekileri göstererek, dünyadayken Allah'ın kendilerini hiçbir nimete ulaştırmayacağına dair yemin ettikleriniz bunlar mı? diyeceklerdir. Sonunda, Arafta bulunanlara da, siz de cennete girin, Artık size bir korku yoktur, üzülecek de değilsiniz denilecektir. Cehennem ehli, cennet ehline, suyunuzdan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan bize de biraz verin diye seslenirler. Onlar da, Allah bunları dünya hayatı kendilerine aldattığı için, dinlerini oyun ve eğlence konusu yapan inkarcılara yasaklamıştır derler. O zaman Allah şöyle seslenir. Onlar, bugüne kavuşacaklarını nasıl unuttular ve ayetlerimizi nasıl inkar ettilerse, biz de bugün onları öylece unuturuz. Çünkü biz gerçekten de onlara bir kitap göndermiş ve onu inanacak bir toplum için bir yol gösterici ve bir rahmet olarak bilgiye göre açıklamıştık. Onlar bu kitapta bildirilenlerin gerçekleşmesini bekliyorlar? onun gerçekleşeceği gün geldiğinde, önceleri onu unutanlar, Rabbimizin elçileri bize gerçeği getirmişti. Şimdi bizim için aracılık edecek aracılar var mı? Veya geri gönderilip de yaptıklarımızdan başkasını yapabilir miyiz? diyecekler. Onlar gerçekten kendilerine yazık etmişlerdir. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir. Hiç kuşkusuz Rabbiniz öyle bir Allah'tır ki, Gökleri ve yeri 6 günde yaratmış, sonra da arşa yerleşmiştir. O gündüzü kendisini durmadan izleyen geceyle örtmüş. Güneşi, ayı ve yıldızları buyruğuna boyun eğmiş olarak var etmiştir. İyi biliniz ki yaratmada, buyurmada ona aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize Alçak gönüllülükle ve içtenlikle dua edin. Çünkü O aşırı gidenleri sevmez. Yeryüzünde düzen sağlandıktan sonra bir daha orada bozgunculuk çıkarmayın. Ona korku ve umut içinde dua edin. Çünkü Allah'ın rahmeti ve şefkati iyilik yapanlara çok yakındır. rüzgarları rahmetinin bir müjdecisi olarak gönderen O'dur. Yağmur yüklü bulutları yüklendiklerinde biz onları kurak bir bölgeye göndeririz. Orada yağmuru yağdırır ve yağmur suyuyla her türlü ürünü çıkarırız. İşte biz ölüleri de böyle çıkaracağız. Umulur ki düşünüp ibret alırsınız. İyi bir bölgenin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Kötü bir yerinki ise ancak güçlükle ve çok az çıkar. İşte biz, şükreden bir toplum için ayetleri böylece değişik şekillerde açıklıyoruz. Andolsun biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Doğrusu ben, üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Bunun üzerine kavminin ileri gelenleri, kuşkusuz gibi seni açık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler O şöyle cevap verdi Ey Kamîn ben de herhangi bir sapıklık yoktur ancak ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim Size Rabbimin mesajlarını bildiriyorum size öğüt veriyorum ve ben Allah sayesinde sizin bilmediklerinizi biliyorum O halde sizi uyarması için İçinizden birine Rabbinizden bir uyarı gelmesini mi yadırgıyorsunuz? Aslında bu uyarı sizin sakınmanız ve Allah'ın rahmetine mazhar olmanız içindir. Onlar onu yalanladılar. Bunun üzerine biz de onu ve onunla birlikte olanları gemiye bindirerek kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayanları suda boğduk. Kuşkusuz onlar gerçeği göremeyen kör bir topluluğu gidiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O da onlara, ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız? demişti. Kavminin ileri gelen inkârcıları dediler ki, Gerçekten de biz seni eksik akıllı biri olarak görüyoruz. Ve gerçekten de biz senin yalancı biri olduğunu düşünüyoruz. Hud şöyle dedi, Ey kavmim, benim için eksik akıllılık diye bir şey söz konusu değildir. Ancak ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Bu yüzden size Rabbimin mesajlarını bildiriyorum. Ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. O halde sizi uyarması için içinizden birine Rabbinizden bir uyarı gelmesini mi yadırgıyorsunuz? Allah'ın Nuh kavminden sonra sizi onların yerine nasıl getirdiğini ve yaratılış bakımından sizi onlardan nasıl daha üstün kıldığını bir hatırlayın. Öyleyse Allah'ın nimetlerini anın ki kurtuluşa eresiniz. Bunun üzerine onlar, "Sen bize sadece Allah'a ibadet etmemizi ve atalarımızın tapmakta olduklarını terk etmemizi bildirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden sen, haydi ''Tehdit etmekte olduğun o azabı bize getir.'' diye karşılık vermişlerdi. Hud şöyle dedi, ''Artık size Rabbinizden bir azabın ve bir hışmın inmesi gerekli olmuştur. Allah'ın kendilerine hiçbir güç indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım kuru isimler konusunda mı benimle tartışmaya kalkışacaksınız? Öyleyse bekleyin. Kuşkusuz ben de sizinle birlikte bekleyeceğim.'' Bunun üzerine biz onu ve onunla birlikte olanları rahmetimizle kurtarmış, ayetlerimizi yalanlayanların ve inanmayacak olanların ise kökünü kazımıştık. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. O da kavmine, ey kavmim dedi, Allah'a ibadet edin, sizin için ondan başka ilah yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil, mucize gelmiştir. İşte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir. O halde onu serbest bırakın ki Allah'ın toprağında yesin içsin. Sakın ona bir kötülük etmeyin. Yoksa sizi can yakıcı bir azap yakalar. Allah'ın at kaminden sonra sizi onların yerine nasıl getirdiğini ve yeryüzünde sizi nasıl yerleştirdiğini bir düşünün. Siz oranın düzlüklerinde saraylar yapıyor, Dağları yontup evler inşa ediyorsunuz. O halde Allah'ın nimetlerini anın ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Kavmenin büyüklük taslayan ileri gelenleri, içlerinden inanmış olan zayıf kimselere, siz gerçekten Salih'in Rabbi tarafından gönderilen bir elçi olduğunu kabul ediyor musunuz? diye sormuşlardı. Onlar da elbette biz onunla gönderilene inanıyoruz demişlerdi. Büyüklük taslayanlarsa biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz diye karşılık vermişlerdi. Çok geçmeden dişi deveyi boğazlamışlar ve böylece Rablerinin buyruğunu çiğnemişlerdi. Onlar: Ey Salih, eğer sen gerçekten elçilerden sen, haydi tehdit etmekte olduğun azabı bize getir." demişlerdi. Bunun üzerine çok geçmeden şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıvermişti. Öyle ki onlar kendi evlerinde diz dizüstü, cansız, kala kalmışlardı. Salih de o zaman onlara, Ey kavmim, kuşkusuz ben size Rabbimin mesajını bildirdim ve size öğüt verdim. Ama siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz diyerek onlardan uzaklaşmıştı. Lut'u da elçi olarak gönderdik. O kavmine şöyle demişti. Dünyada sizden önce hiç kimsenin işlemediği bir utanmazlığı mı işliyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere gidiyorsunuz. Gerçekten siz aşırı giden bir toplumsunuz. Kavminin cevabı şu oldu. Madem ki Lut ve onunla birlikte olanlar temiz kalmaya çalışan insanlarmış, onları ülkemizden kovalım. Bunun üzerine biz, onu ve geride kalanlardan olan karısı dışındaki ailesini kurtarmış ve onların üzerine taş yağmuru yağdırmıştık. O halde günah işleyenlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i gönderdik. O da şöyle demişti. Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçü ve tartıyı dosdoğru yapın ve insanların sahip oldukları hak ve mallarını eksiltmeyin. Yeryüzünde düzen sağlandıktan sonra bir daha orada bozgunculuk çıkarmayın. Bütün bunlar, eğer inananlardansanız sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit ederek, onları Allah yolundan alıkoymak ve onu kötü göstermek için Her yolun başına oturmayın. Siz az iken sizi nasıl çoğalttığını hatırlayın. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Madem ki içinizden bir grup benimle gönderilen mesaja inanıyor, bir grup da inanmıyor, öyleyse Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. Çünkü O hüküm verenlerin en iyisidir.